Evet efendim. Bugünkü mevzumuzda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yine dünyayı şereflendirmeleri hadisesinin çok daha evvel nasıl Cenabı Hak daha hiçbir şey yok iken nurunu evvelce yaratmış. Hazreti Adem aleyhisselam henüz daha suyla toprak arasında balçık halindeyken ben peygamberdim diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz nasıl müjdelemişler ise aynı şekilde bu hakikat ruhlar aleminde ezelde takdir kılındığı gibi Cenab-ı Hak ruhlar aleminde peygamberlerden ahit ve misak aldığı gibi o Resul gelecek sizden biriniz ona yetişirse ona muavenette bulunsun yardımcı olsun ve ümmetlerinize de o peygamberi eriştikleri zaman ona yardım etsinler onun hidayet yoluna tabi olsunlar diye beyan buyurmuştu dolayısıyla bu hakikat Allah Teala'nın manası bütün zahir alemi kuşattığından muhakkak surette zahire o mananın bir şekilde tecellisi bir şekilde sirayeti vardır kübün içinde ne varsa testinin içerisinde veyahut ne varsa dışarıya da çıkacak olan odur Aynı bunun gibi bu peygamberlere bildirilen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşrifi ümmetler tarafından eski kadim daha evvel ki, ümmetler tarafından biliniyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dünyayı şereflendirdikleri vakit bütün alemde gözüken tecellileri, mucizeleri işleyeceğiz. Fakat geçmiş olan mevzuya bir misal teşkil etsin diye Son kez, yani son kez değil de bu mevzu meyanında bir ufak hatırlatmada daha bulunacağız. Tevrat'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hangi vasıflarıyla geçtiğini, hani belki Tevrat'ı okumuş, tahrif edilse de belki başka türlü imkanlarla, kütüphanelerden, eski eserlerden Tevrat'ta bu ayetleri görmüş olan kişiler, ha ben bunu İbrahim Recesi'nden okumuştum veya çevirisinden okumuştum diyebilir. Onlara da bir hatırlatmada bulunmak için Tevrat'ta hangi vasıflarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin geçtiğini beyan edelim. Kısacık bir parantez çok ufak bir hatırlatma. Hz. İsa aleyhisselama indirilen İncil'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Ahmet ismine karşılık olarak Feraklit şeklinde geçtiğini de hatırlatmış olalım. Aa, neydi o isim falan diye düşünenler Şu anda belki zihninden geçirenler olur ee, Biz de onlara Canlı canlı bu malumatı Verelim Eyvallah. Şimdi sizin güzel sesinizden Tekrar o satırları Tevrat'ta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muştulayan ve müjdeleyen Satırları sizlerden alalım Onun vasıfları hakkında Tevrat'ta şunlar yazılıdır Muhammed bin Abdullah Mekke'de doğacak beye Medine'ye hicret edecek, Şam'a hakim olacaktır. Kendisi ne kötü söz söyler ne de çarşılarda yüksek sesle konuşur. Şam o zaman Bizans'ın diğer efendim e, yani nasıl Mekke, Medine manevi bir saha insanlığın beşeriyetin beşiği halindeyse o zaman coğrafi sahada hani şimdi jeopolitik falan diyorlar ya İnsanlığın hesabının kitabının kesildiği bir merkez o zaman Şam. Yani Bizans, efendim Necaşilerin, Kaizellerin farklı farklı kuvvetlerin boy gösterdiği bir şekilde pazarıyla, ticaretiyle, ekonomisiyle, siyasetiyle kendini gösterdikleri bir yer Şam. Hazreti Peygamber'in Şam'a hakim olacağı demek ne demek? Şam ondan sorulacak demek ne demek? Hristiyanlığın bozulmuş, tahrif edilmiş olan Hristiyanlığın da her türlü o zamanın süper gücü sayılabilecek insanların kudretini göstermek için çıktığı o meydanın peygambere ait olmasıyla demek ki tam bir hakimiyet mevzubahis. Evet. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, bilakis affeder ve bağışlar. Mürüvvet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin en bariz özelliklerinden kötülüğe kötülükle karşılık vermeyen bir peygamberin ümmetiyiz sünneti seniyeyi konuşuyoruz ya sünnet vesaire sadece oruç tutmak namaz kılmaktan ibaret değil bu sünnetler mesela on muharram orucu var sünnet diye tutuluyor hazır Tevrat'tan bazı malumat verilirken biz bu on muharram orucu hakkında da kısa bir izahatta bulunalım müsaade eder misiniz? eyvallah estağfurullah Muhabbet bağı tamamen böyle, bütün muhabbetleri bağlamış olsun. Eyvallah. Dışarıda bir şey kalmasın. Her türlü çiçekten, her türlü efendim güzellikten nefeslenelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada da beyan edildiği gibi daha ezeli ezelde, takdiri ilahiyede, Mekke'de doğacağı nasıl e, zuhuru doğacağı takdiri ilahiyede kesinleşmişse Medine'ye hicretleri de kesinleşmiş ki Bakın Tevrat'taki ayetlerde böyle yazıyor Şam'a hakim olacağı yazıyor İşte Medine'ye teşrif buyurduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 10 Muharrem'de Yahudilerin oruç tuttuğunu gördü O zamanlar Medine'de baya bir Yahudi var Zaten Arapların e, yani hakimiyetinden daha çok Evs ve Hazyac kabilelerinin hakimiyetinden daha çok Ticari sahada Yahudilerin bir hakimiyeti var Nadir oğullarının, Korayza oğullarının Mustarik oğullarının Bir hakimiyeti var Medine'de Evvelden beri de e, Mekke'de nasıl Arapların ticareti Vesairesi hakimse Medine'de Buna bir alternatif olarak Efendim Yahudilerin ticari merkezi konumunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o Muharrem'de Niye oruçlu olduklarını soruyorlar Onlar da biz Musa'ya Peygamberimiz Musa'ya duyduğumuz hürmetten Niçin? Çünkü diyorlar Kızıldeniz'den işte Firavun'un askerlerini vesairesini denize gark ederek veyahut geçtikleri gün bugündür Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün bugündür. Biz de o hadiseyi hem medyunu şükran şükran duyduğumuzdan, şükran borçlu hissettiğimizden kendimizi bu tabirleri de bilhassa kullanıyorum aşina olunsun diye hem de Musa'yı bir sevdiğimizden dolayı sevgimizi o gün oruç tutarak gösteriyoruz diyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki biz Musa'yı onlardan daha çok severiz. O halde biz de tutalım ve hem onlara benzememek kastıyla lütfen dikkatleri celbetmek etmek istiyorum. Onlara benzememek kastıyla hem oruç tutalım ama benzememek kastıyla da bir gün ilave edelim. Hem daha çok sevgimizi böyle göstermiş olalım hem de onları taklit etmiş olmayalım. Dolayısıyla 10 Muharrem oruç tutanlar, eğer daha evvel 9'unda oruç tutmadı iseler, unutturuldu veya unuttu iseler, onu tutarlarsa 11'ini on de ilave etsinler. 9'u tuttularsa 10'unu da tutsunlar. Ama 9'u 10'u 11'i tutmak istiyorum diyenler de tutabilir. Çünkü İki Cihan Serveri Efendimiz, Muharrem ayında oruç tutmuşlardır. Ee, Sıhhati müsait olanlar, bir şekilde bu ayları, bu günleri oruçta değerlendirebilirler. Hem bunu zikretmiş olalım, hem de hemen konuya giriş noktamızı, Tevrat'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait müjdeleri inceliyorduk hatırlarsanız. Mevzu oradan çıktı ve dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sadece sünnetleri derken orucunu, namazını hatırlamayınız. Bakın bir vahsu var, iki can serveri Efendimiz'in Yahudilerin de bildiği bir vasfı var. O kötülüğe kötülükte mukabele etmemesi. O öyle bir peygamberdir ki diyor Cenab-ı Hak Tevrat'ta, o kötülüğe kötülüğe mukabele etmez. Yahudilere daha doğrusu Beni İsrail'e bu ayetleri anlatırken, beyan ederken Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in vasfını mürüvvet sahibi olarak kötülüğe kötülükte mukabele etmeyeceğini de beyan etmiş oluyor. Devam edelim efendim. Ümmeti de bollukta, darlıkta ve her yerde Allah'a hamd eder, onu yüceltirler. Bak, ta Tevrat'ın indirilişinde Hazreti Peygamber'in ümmetine ve ashabına işaret var. Bırakın ben Kur'an'ın söylediğinden başka bir şeye bakmam, hadisi şerife bakmam demeyi bir kenara koyun bu densizliği. Allah Teala Tevrat'ında değil peygamberin haline kefil olmak... Ondan sonra gelecek olan ümmeti Muhammed'in hatta burada bizlere dahi işaret vardır. Çünkü en günahkarımız bile Resulullah'a kavuşma müjdesini alsa canını feda eder. Kainatta hiçbir insan bu kadar çok sevimlemiştir? Sebebi hiçbir insan kainatta bu kadar insanları sevmemiştir. O yüzden bu vasfını bilhassa sahabi olarak söylüyorlar. Onun ümmeti yani onun hemen etrafında bulunanlar öyle insanlardır ki ne diyor? Darlıkta orayı bir daha okuyalım. Ümmeti de bollukta, darlıkta ve her yerde Allah'a hamd eder. Allah'a hamd eder. Allah'a muhabbetleri var ve onu yüceltirler. Onu yüceltirler. Allah'ı yüceltirler, hem de peygamberi yüceltirler. Daima zikir ve tesbihtedir ümmetinin vasfı. Evet. Bellerine izar bağlarlar. Kollarını yıkarlar Savaşta saf oldukları gibi Namazlarında da saf tutarlar Mescitlerinden Arı uğultusu gibi Kur'an ve zikir sesleri gelir Allah Allah Ezan sesleri afakı doldurur Bellerine izar bağlamak Tabiri için Onu hizmet kemeri olarak Çünkü bir kişi hani O zaman örfünde de var Bir şeye hizmete kalktığında Hizmet kemerini kuşandı derler bellerine izar bağlarlar. Yani mahlukatına hizmet etmek için tam bir teslimiyette bellerini bağlarlar. Beyini bağlamak hem kendine hakim olmak manasına işarettir. Hem yeme içme sevdasından geçmektir. Hem de resmen bir vazifede olma halidir. Böyle izar bağlanması. Ve kollarını yıkamalarına, yüzdenik abdest alma hallerine Tevrat'ta işaret ediyor. Ayrıca e, yine o ümmetin şerefli ümmetin vasıflarını anlatırken saf saf birbirlerine muhabbetle dayanışma içerisinde olurlar ve mescitleri arı uğultusu gibi yani hiç durmaz devamlı olarak bir tesbihat sesi olarak dışarıya devamlı bir ses çıkar bir zikir sesi çıkar burada Kur'an-ı Kerim okurlar diye e, mütercim zikir ve Kur'an diye e, onu şey yapmışlar parantez içerisinde açmışlar ama esas metinde geçeni müteaddit defalar şöyle birkaç kere bazı eserlerden e, baktığımızda görürüz ki mescitlerinden arı uğultusu gibi ses gelir hani la ilahe illallah la ilahe illallah mı dersiniz Allah Allah mı dersiniz yoksa birisi konuşur da hepsi hu diye ağlar mı gözyaşı mı döker fakat neticede burada iki vasıf anlatılıyor Halk içinde beraberken bellerinde izar devamlı faal insanlar. Kendi hususi halvet hanelerine çekildiklerinde de, ibadette de hep coşkulu, hep muhabbetli insanlar. Ortak özellik o. Dışarıda da faaller, asude olduklarında, huzurullah'ta da, en sakin olmaları gerektiği anda da, yine aşk-ı ilahiyle coşmaktadırlar manasına geliyor. Tabi burada, Cehri zikir sessiz zikir sessiz zikir gibi konulara girmemek için Kur'an ve zikir diye söylüyorlar. Hiçbir mahsur yok. Tabii Kur'an da zikirdir. Namaz zaten ve la zikrullahi Ekbar en büyük zikirdir. Fakat neticede mescide girdiklerinde o kadar ziyade huşu içindedirler ki artık o huşu onların sessiz kalmasına mani olacak bir şekilde bir hal alır manası da geliyor. Ayrıca şu manada geliyor. Yani birisi konuşur, diğerleri dinler. Dinleyenler de Aşle-Vecle dinler. Bu vasıflarıyla Tevrat'ta ümmeti Muhammed'in beyanı vardır, tarifi vardır. Eyvallah. Evet. Burada o tarif bitiyor herhalde. Peki bunun üzerine acaba Yahudiler bu haberleri almışlar da Hazreti Peygamber'e ülfet mi etmişler? Yoksa ne olmuş? Buyurun. Yahudiler gelmesini bekledikleri son peygamberin kendi ırklarından yani İsrail oğullarından olmasını arzu etmekteydiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsmail aleyhisselamın nesebinden gelen Araplardan olduğu için Yahudiler haset ederek ona iman etmemişlerdir. Bunun çok belirgin olarak tarihte e, tezahürleri de vardır. Yani bu gizli saklı bir hadise değildir. Hala hazırda bile bunu inkar etmiyorlar buna kailler keşke bu soydan gelseydi yani biz böyle olmazdık diyen hala hazırda yaşayan sabit katı yani kararmış katı falan tabirlerini düşünüyorum ama bunlar çok hafif kalıyor onların kararmışlığı karşısında lügat yetmiyor onların zulmetine Allahça ifadesi kafirler var yani şu anda yani haşa ve kella, tövbe estağfurullah. Şu anda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle sarih delillerle beni İsrail'den olduğu şeyi çıksa var ya, birçok insanın biz Müslümanız dediğine kani olursunuz. O kadar taassup vardır. Evet. Yani onlarınki sadece bir inanç meselesi değildir. Niye bizden gelmedi? Onların kendilerini üstün görmeleridir. Şu anda da mesela esasında bir din savaşı yoktur, bir ırk savaşı vardır tavsup o yüzden haramdır İslam'da bize ait olacak bizden olacak derdi insanlığın eskiden beri olan bir e, belası musibetidir bu konuya fazla girmeyelim çünkü mevzu iyice uzayacak fakat tarihteki bu nevi e, hallere işaret eden e, bu nevi kinlerini daha doğrusu kıskançlıklarını gösteren alametleri zikredelim mesela bir tanesi var ki Hayber e, Yahudileri ile e, Gatafan Savaşının oluşu esnasında Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhın naketti bir hadise var. Bu hadiseyle alakalı bir ayet de var. Dolayısıyla biz bu mevzu işleyip artık ondan sonra Hazreti Abdullah bin Yemen Yemen'deyken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi neslinden geleceğine işareti alması ve fevkalade sevinç ve sürura garg olması hadisesini işleyeceğiz. Yahudiler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İsmail oğullarından, yani Araplardan girişin asla hazmedememişler. Tarihte bunun çok örnekleri vardır. Tebarüz eden, tezahür eden. Bunlara e, örnek teşkil etsin diye sadece bir tanesini tekrar zikredeceğiz. Daha evvelki konuşmalarımızda, Hz. Amine validemizin çocuğunu gören Yahudinin düşüp bayılması, ve artık Yahudilerden Beni İsrail'den peygamberlik bitti Bitti artık bu iş diye Üzülmesi hadisesini anlatmıştık Bu üzüntünün e, Haricinde Düşmanlık ve nefret Duyan hatta daha daha Dünyayı şereflendirmeden evvel Allah Resulüne Haşa lanet yağdıran Aman gelmesin aman şöyle olsun diye Bu korkuyu ve kini taşıyan Yahudiler var İşte e, bunlardan bir tanesine de misal teşkil etsin diye ayeti kerimede de beyan edildiği için şimdi burada zikredeceğiz. Buyurun dinleyelim. Hayber Yahudileri ile Gatafan arasında savaş vardı ve Yahudiler her karşılaşmada mağlup oluyorlardı. Bu artık yani şey hani e, 4. 5. gruptan bir takımın işte hazırlık maçında devamlı büyük bir takıma yenilmesi halini almış artık yani. Geliyorlar devamlı yeniliyorlar. Fakat İşin bu kısmı haricinde şunu da tekrar ilave edelim bu malumatı biz Abdullah İbni Abbas Efendimiz'den alıyoruz yani bu tarihi malumatı Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu büyük müfessir büyük sahabi Abdullah İbni Abbas'tan alıyoruz evet sonunda ey Allah'ımız ahir zamanda göndermeyi vaat ettiğin o ümmi peygamber hakkı için senden bizi muzaffer kılmanı diliyoruz duasıyla Hakka yalvarmayı kararlaştırdılar. Yani o zaman e, düşünün yani hadisenin e, acaba nezaketi anlaşıldı mı? Yani Araplarla Yahudiler savaşıyorlar. Hayber Yahudiler ile Gatafanlar arasında savaş oluyor ve devamlı Yahudiler her karşılaşmada mağlup oluyorlar. Fakat buna rağmen Yahudiler bunu bildikleri halde ahir zaman da gelecek olan peygamberden daha gelmeden yardım istiyorlar Ya Rabbi diyorlar biz paso yeniliyoruz yani genç kardeşlerimize düşünerek biraz daha hafifleştirelim yani nedir bu hal senin ahir zamanda bize bildirdiğin tevratta bildirdiğin o kutlu peygamber yüzü suyu hürmetine bunlara galip olalım diye dua ediyorlar hatta böyle dua etmeye aralarında kararlaştırıyorlar evet Gatafan'la karşılaşınca da bu duayı yaptılar. Böylece Peygamber Efendimiz ile tevessülde bulundular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e daha zuhuru olmadan tevessül ediyorlar. Bunların hiçbirisi atlanacak cümleler değildir. Bunu söyleyen Hz. İbn Abbas, şirkle küfrü, iman ile İslam'ı, hakla batılı en iyi tefrik eden sahabinin en büyük alimlerinden birisi. Peygamber'e şefaat hakkı yoktur diyenler, Peygamber'in hadisi şeriflerine burun kıranlar ve kıvıranlar ve hatta burunlarını kaldıranlar, mütekebbir zatlar bu sözleri çok iyi zapt etmesi lazım. Evet. Savaşın neticesinde Gata Vanlıları bozguna uğrattılar. Evet. Fakat Allah Teala, Yahudilerin dualarında vesile edindikleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderince onun peygamberliğini inkar ettiler. Ey ümmeti Muhammed bendenizin uçtubu bu değildir ama müsaadenizle şu mikrofonlardan bütün dinleyicilere bunu bu şekilde duyurmak istiyorum. Ey ümmeti Muhammed Hz. Peygamberi maddi ve manevi her güzel işinizde ruhaniyetini o nurunu, o muhabbetini vesile kılmaya gayret ediniz. Sizi bu vesileden ayıracak olan Yahudi tînetli olmaktan dahi uzak insanlardan uzak durunuz. Zira onun ümmeti olmakla şereflenmekten dahi aciz olan, fakat onun geleceğini bilen Yahudiler bile ona vesileyle kurtulmuşlar, ona vesile kılarak, onun ruhaniyetini vesile kılarak düşmanlarına galip gelmişlerdir. Bugün ümmeti Muhammed olup da ona tevessül eden, temessül eden, temessuk eden insanların hacil olması, zelil olması mümkün değildir. O vesilelerinde yanlışlık vardır ve Allah Resulüne bağlanmayı, temessül ve tevessül etmeyi bilmiyorlar demektir. Bu hadise o kadar kesin bir hadisedir ki, Ayet-i Kerime'de, وَكَانُوا min قَبْلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ kerimesi de onların evvelce Allah Resulü'nü vesile kabul ettiklerini ve böylece muzafferiyeti erdiklerini fakat o geldikten sonra onu inkar ettiklerini Allah da doğrulamış ve beyan etmiştir. Mahallini siz okur musunuz? Daha önce o peygamberin adını kullanarak onun hakkı için diyerek kafirlere karşı zafer isteyip durdukları halde o tanıyıp bekledikleri peygamber kendilerine gelince bu sefer onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle kafirlerin üzerinedir. Allah'ın Allah laneti böyle kafirler üzerinedir. İmanı da ondan öğrenirler İslamı da ondan öğrenirler Şefaati de ondan öğrenirler Zikri de ondan öğrenirler Her türlü şeyi ondan öğrenirler Öğrendikten sonra onu aradan çıkartmaya kalkarlar Veya bilirler onu Hala hazırda ondan istimdat ederler Fakat İslam olmazlar Dolayısıyla her makamda Her mekanda Her şekilde her fikirde olan kafirleri kapsar bu Allah'ın laneti Böyle hakkı üstünü kapatan, küfrüyle, küfür perdesiyle örten kişilerin üzerine olsun diye Cenab-ı Hak beyan ediyor. Bu sözü bilhassa böyle söyledi. Allah Resulünden her şeyi öğrendiği halde Allah Resulü'nü aradan çıkartmaya kalkanlar da aynı bu adi din tanımaz eski Yahudiler gibidir. Peki Fahrikane sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teşrifini, müjdeleri zikrederken bunları zikredip bunlardan konuşup hem de siyerini nebi okuyup da Hz. Abdülmuttalib'in aldığı müjdeyi zikretmemek olmaz bu sebepten müsaadenizle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teşrifinin Yemen'deki akislerini ve Ceddi Paki Muhammed Hz. Abdülmuttalib'deki akislerini yansımalarını Yine sizin güzel sesinizden dinleyelim. Fahri Kainat Efendimiz'in zuhurunu müjdeleyen şu hadise de oldukça cali bir dikkattir. Yani dikkatleri celp eder, çeker. Evet. Dikkatleri celp eder. Dikkatsiz olanları cerbetmez etmez manasına. biz de bir daha dikkat çekmek istiyoruz. Evet. Seyf bin Ziyazen Kisra tarafından Yemen hükümdarlığına tayin edilince her taraftan Arap heyetleri gelip kendisini tebrik ettiler. Mekke'den gelen 10 kişilik heyetin başında da peygamberimizin dedesi Hazreti Abdülmuttalip bulunuyordu. Hükümdara Ey hükümdar! Bizler Allah'ın dokunulmaz kıldığı hareminin halkı ve Beytullah'ın hadimleriyiz. Yani bir nevi o zaman daha evvel de zikretmiştik. Mekke şehir devlet gibi. Oradaki vazifeler olarak düşündüğümüzde bir nevi bakanlar bakanlar kuruluyla beraber gidiyor oraya Abdülmuttalip Efendimiz dolayısıyla biz Allah'ın mübarek kıldığı dokunulmaz hani haram beytül haram derken her şeyin rahatlıkla yapılamayacağı hürmete layık olacak yer her şeyin de rahatlıkla yapılamayacağı bazı şeylerin haram olduğu ve Allah Teala'nın hürmetiyle kuşatılan Yer manasına geldiğinden biz Beytül Haram'ın halkı ve onun görevlileriyiz derken bakanlarıyız gibi veya vezirleriyiz gibi düşünülebilir. Evet. Hükümdarlığını tebrik etmek niyetiyle geldik dedi. Resmi bir ziyaret yani dolayısıyla bakanlarını alıp gelmesinin sebebi o. Kabineyi toplayıp gidiyor gibi. Yani telakki edilsin, rahat e, muhakeme ve mütalaa edilsin diye bunları arz ediyorum. Eyvallah. Yemen hükümdarı onları güzel bir şekilde karşıladı ve uzun bir müddet misafir etti. Bir gün Abdülmuttalip'i yanına çağırarak ona şöyle dedi. Ey Abdülmuttalip ben sana bir sır emanet edeceğim ki o sırrı başkası olsaydı açmazdım. Fakat ben onun madenini sende gördüm. Bunun için onu sana açıklayacağım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru öyle bir nur ki. Bendeniz bu satırları okurken Böyle bir neşe Zuhur ettiği için fakirde O neşeyi sizlerle paylaşmak için söylüyorum Allah Resulü'nün nuru Öyle bir nur ki Hidayetiyle erdirdiği nuru konuşmuyorum O nur zaten silinip alınmaz İnsanın simağından gitmez Kaybolmaz o pörsümez Hiçbir zaman da kaybolmayacaktır Elhamdülillah O secde izi O imani nurun getirdiği nur Kimse de kaybolmaz fakat Beşeri olarak kendisine emanet edilen ve müteselsilen beşerden beşere intikal eden nuru Nuru fıtrilerini konuşuyor Onun dedelerinde olan bu nur öyle bir nur ki O nur alınıp da başkasına intikal ettiği zaman bile Adeta bir kap gibi düşünün Öyle bir kapta iz bırakıyor ki O kabı görenler Onur intikal ettikten sonra o bedeni görenler dahi ondaki güzelliği fark ediyor. Yani Onur onu terk ettiği zaman yine güzelliğinden eser bırakıyor ki, Yemen emiri, Yemen sultanı, bu sırrı başkasına açmazdım ama sende bir cazibe gördüm diyor. Abdullah'a intikal ettikten sonraki halinde bile Hazreti Abdülmuttalib'in eseri Muhammedi'den var çünkü. Onu gördüm için sana söylüyorum diyor. Evet. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Kendimize tahsis edip başkasına kapalı tuttuğumuz kitapta öyle mühim bir haber vardır ki hayatın şerefi, ölümün fazileti ondadır. Bütün insanları, heyet arkadaşlarını bilhassa seni çok yakından ilgilendirmektedir dedi. Abdülmuttalip, ''Ey hükümdar, bütün göçebe halkı sana feda olsun. Nedir o büyük şanlı haber?'' diye sordu. Yani elimizin altında bizim gizli tuttuğumuz öyle bir kitap var ki kıymetli dinleyicilerimiz muhakkak konuşulanı, burada okunanı anlamışlardır. Fakat bir kere daha, hani belki bir şeyle meşguller, belki işte henüz yaşı küçük olan kardeşlerimiz var, belki şu anda bizi dinleyen şoför kardeşlerimiz var, para üstü falan alıyordu o anda karıştırmıyor musun? O yüzden zikrediyorum. Öyle bir kitap var ki elimizde o da çok özel malumat vardır ve o malumat içerisinde öyle bir bilgi var ki seni ve senin beraberce geldiğin bu heyeti direkt olarak alakadar ediyor çok önemli deyince Hz. Abdülmuttalip bütün göçebe halkın yani bütün senin dışında kalan esas onun göçebe değil tercüme ederken yine hafifleştirmişler. Yani sana dışarıdan gelenlerin hepsi senin halkın haricindekiler. Bir nezaket, bir siyaset o aynı zamanda. Herkes helak olsun deyince onun tebasına da konuşmuş oluyorsun. Ha, göçebeler deyince yani senin halkının dışındakiler feda olsun söyle. Diyerek onu taziz ediyor, tazim ediyor. Bu sırrı ifşa etmesini rica ediyor. Hükümdar, Tihame bölgesinde bir çocuk doğacak. Alamet olarak onun iki kürek kemiği arasında bir ben bulunacak. Kıyamet gününe kadar onda imamlık, riaset, sizde de seyitlik olacak dedi. Efendilik olacak yani. Ümmetin efendisi kimdir? Allah Resulüne tabi olanlardır. Efendilik öyle bir efendilik de ayrıca verilecek ki bu Ümmet-i Muhammed'e hidayet nuruyla gelen efendiliktir. Bir de tabi olanlara, bir de onun soyundan olma şerefi öyle bir şeref olacak ki kıyamete kadar sizin bu şerefiniz efendiliğiniz devam edecek en basit misalini söylüyorum en basit derken misal basit değil küçük manasına değil hemencecik akla gelen misal manasına söylüyorum yoksa ufak bir misal değil Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala al seyyidina Muhammed kemâ salleyte Ala İbrahim'e ve Ala âli İbrahim inneki hamidun mecid ve bârik alâ Muhammedin ve Ala âli Muhammed Hep Ali Muhammed'e salat okunuyor. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar bu okunmaya devam edecek. Allah Resulü'nün şahına değil mi ki ona müteselsilen bir şekilde o nuru himaye ederek onun ceddi pakinden veya nesli pakinden geldiler. O nefsi pak, kendisi pak, İsmi Pak, Cesedi Pak, ravza Pak sahibi olan Hz. Muhammed hatırına, Rahmetelil Alemin hatırına, onun soyuna ait olan Efendilik ve onun soyuna olan Efendi kabul etme hali ve ona dualar, salat, selam ve niyazlar kıyamet sabahına kadar devam edecektir. Şu ana kadar böyle biz buna şahidiz. Bundan sonra böyle olacağı buraya kadarki gelen süreçten belli. Bunun üzerine ne deniyor? Seyf bin Ziyyezen şöyle devam etti. Bu zaman onun doğacağı zamandır. Hatta belki de doğmuştur. Onun ismi Muhammed'dir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Babası ve annesi ölmüş olacak. Allah Allah. Kendisinin bakımını dedesi ve amcası üzerlerine alacak. Allah Allah. Bak görüyorsunuz. Allah Allah onu apaçık tebliğatta bulunan bir peygamber olarak gönderecek. Bizden bir kısım insanları ona ensar, yardımcılar yapacak. Onlarla dostlarını aziz, düşmanlarını da zelil kılacak. Şimdi burada bir duralım. İki şey hususunda bir açıklama yapacağız. Vaktimizde herhalde araya kadar inşallah Cenab-ı Hak müsaade ederse önemli. Sevgili kıymetli dinleyicilerimize biz Siyer-i Nebi okurken güncel malumatı da Efendime söyleyeyim İslami itikatla alakalı mevzuatı da burada zikrederek geçiyoruz ki Siyer-i Nebi'yi dinlerlerken bir malumat tarihi bir malumattan ibaret kalmasın. Hoş Siyer-i Nebi olduğu için başka birinin hayatı olmadığı için sırf tarihi malumatı bile kişinin maddi ve manevi bereketine vesiledir. Amenna. Fakat madem ki bu vakti tahsis ettiler, bizlere hasrettiler, bunun bereketini biz de bu programda görmüş olalım. Evet. Değil mi efendim? Eyvallah. Biz de o bereketi hemen müşahede etmiş olalım nakdi olarak. İki tane mesele var burada. Hemen zihinlerdeki suale cevap olması kastıyla söylüyorum, arz ediyorum. İki, bir, Allah'tan başka gaybı kimse bilmez ise, Bunlar bu kadar malumatı nereden bildi? Hadi geleceklerini bildi. Annesinin babasının vefat edeceğini vesairesini falan nereden bildi? Allah Teala buyurmuş ki gaybı kimse bilmez. Allah Teala kendisinde malum olan ki bizim için gayiptir o. Allah için gayb olur mu? İnsanlar yanında gayb olan bir hadiseyi kendi ilminden vererek öğretirse o kişi için gayb olmaktan çıkar. Bunlar kehanet değildir. Bunu zaten evvelden bizim indimizde güzel saklı bir kitap, önemli bir kitap var derken Yemen hükümdarı buna işaret ediyor. Yani bu alel ade bir kehanetten ibaret kitap değil. Bizim ulu saydığımız, Allah'a yakın kabul ettiğimiz bazı kişilerin vasiyetleri ve din alemi sayılabilecek satlar. bunlara haber vermiştir şeklinde söylüyor. Dolayısıyla bu nevi haberler gayba haber vermek değildir. Ben bu odanın içindeyim. Dışarıda olanı bilmem. Dışarıdaki hadise benim için gayiptir. Fakat bizim Tom Meiser arkadaş dışarıyı görüyor. Onun için gayip değildir. Burada da olan hadise zihinleri bulandırmasın. Nasıl biliyorlar bu hadiseyi? Allah Teala bildirmek murat etti ve bir iki şey bildirdiyse artık o gayip değildir. Kehanet Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından küfre vesile olarak görülmüş, kafirlik olarak beyan edilmiş Allah Teala'nın da laneti böyle kahinler üzerindedir demiştir. Kehanet kendinde bir bilgi olmadığı halde tahmini veya bazı karinelerle, bazı işaretlerle görmediği halde kesin bir bilgiyle muhtalii olmadığı halde bu şekilde tahmin yapan, söyleyen, geleceğe ma'tuf hadisleri bildiren insanlardır. Emin olduktan sonra Olacak olan hadiseleri Cenab-ı Hakk'ın tasdikiyle tasdikledikten sonra o kişi için gayb olmaktan çıkar. İki, yine burada şunu görüyoruz ki bu hal Allah velilerinin halidir. Yani Allah'a yakın olan kulların halidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel de velayet vardı. Evliya vardı. Ümmetlerin velayeti vardı. Evliya olan zatlar vardı. Allah'a yakın olan fevkalade hallere sahip olan insanlar vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teşrifinden sonra bu dünyayı şereflendirdikten sonra Allah Resulü tasdik etmeyen bir tane veli çıkamaz biz fevkalade haller gördük diyorlarsa ve bunlar Kur'an'ın ve Peygamberin tasdik ettiği haller şeklinde o imani güzellikte hallerse muhakkak o kişi gizli Müslümandır Hz. Muhammed'i kabul etmeden aziz olamaz bir insan Hepsi zelildir Velayet halindeki zuhur eden şeylerse aziz insanlara aittir. Fevkalade veya beşer üstü hadiseleri yapmak keramet sadece bunların hepsine birden keramet denmez. Bazen müşriklerden de Allah'a iman etmeyen insanlardan da veya peygamberi kabul etmeyen insanlardan da beşer üstü haller olabilir. Fakat bunlar bu beşer üstü haller Hayvanların insanlarda olmayan özellikleri veya daha üstün özelliklerini göstermesine benzer ki hayvanlıktan kurtulamazlar. Hazreti insan olmanın özelliği Allah'a kul olmaktır. Allah'a kulluk noktasında da Hz. Peygamberden sonra buna vesile olabilecek başka bir peygamber gelmemiştir. Dolayısıyla Hz. Peygamberi kabul etmeyen kişi Allah'a yakın olamaz. Ebedi olarak Allah'ın rahmetinden de kovulmuş olur alemlerden birisi olmaktan dahi uzak olur. O yüzden bu sebepten dolayıdır ki ayeti kerimede ulaike kel en'am bel hum edal. hayvandan da aşağı bir derekeye düşer. Hemen toparlarsak burada Yemen hükümdarının beyan ettiği hadiseler kendisinden Hazreti Peygamber'in teşrifinden evvel Allah velilerinin muttali oldukları, agah oldukları sırrı ilahiyeye yani Allah'ın sırlarına ait sırlardır Dolayısıyla bu kadar detayı oradan biliyorlar Aynı yakın zamana kadar ve bundan sonra da olabileceğini inandığımız Evliyaullah Hazretleri'nin gösterdikleri kerametler gibi Birçok malumatı olmadan Allah onları bildirdiği için bilebilirler Bu gaybı iman Gaybı gayba imanın getirdiği bir özelliktir Gayba o kadar iman ederler ki Allah o gayba iman ettiklerinden dolayı Onlara gayip olmayan ilimlerle onları teçiz eder, tezyin eder, müzeyyen kılar. Buna da ilm-i deniyor zaten değil mi efendim? Hepsini zikretmiş oluyoruz. Siyer-i diye geçtik ama şimdi e, hemen şu baş kısmından isterseniz eserini alalım. Bir solukta orayı okumuş olalım. Hükümdarın sözlerini tekrar zikredelim. Abdülmuttalip Efendimiz'e ne diyor? Bu zaman onun doğacağı zamandır. Hatta belki de doğmuştur. Onun ismi Muhammed'dir. Babası ve annesi ölmüş olacak. Kendisinin bakımını dedesi ve amcası üzerlerine alacak. Allah onu apaçık tebligatta bulunan bir peygamber olarak gönderecek. Bizden bir kısım insanları ona ensar yapacak. Onlarla dostlarını aziz, düşmanlarını da zelil kılacak. O, yeryüzünün en kıymetli bölgelerini fethedecek. Onun doğumu ile mecusilerin taptıkları ateş sönecek. Evet... Bir olan Rahman'a ibadet edilecek Küfür ve taşkınlıklar yasaklanacak Putlar kırılacak Şeytan taşlanacak Onun sözü hak ile batılın arasına ayıracak Hükmü adaletten ibaret olacak O daima iyiliğe emredip tatbik edecek Kötülükten de nehyedecek Ve onu ortadan kaldıracak dedi Bunun üzerine Hz. Abdülmuttalip Efendimiz Ömrün uzun ''Şan ve şerefin yüce, saltanatın daim olsun. Bu bahsettiğin benim neslimdir. Acaba hükümdar bu hususta biraz daha izahat vererek beni sevindirme lütfunda bulunabilir mi?'' dedi. Seyf, ''Örtülere bürünmüş Beytullah'a, mucizelere ve semavi kitaplara yemin olsun ki ey Abdülmuttalip, hiç yalan yok. Muhakkak ki sen onun atasısın.'' deyince, Abdülmuttalip sevincinden yere kapandı. Hükümdar, başını yerden kaldır. Kalbin ferah, ömrün uzun, şanın yüce olsun. Sana anlattığım alametlerden gördüğün bir şey var mı dedi. Abdülmuttalip, evet ey hükümdar. Benim çok sevgili, üzerine titrediğim bir oğlum vardı. Onu kavmimin şereflilerinden birinin kızı olan Amine ile evlendirmiştim. Amine bir çocuk dünyaya getirdi. Onun ismini Muhammed koydum. İki küreğinin arasında da bir ben vardır. Anlattığın alametlerin hepsi de kendisinde mevcuttur. Onun babası ve annesi de vefat etti. Kendisinin bakımını ben ve amcası üzerimize aldık dedi. Bunun üzerine hükümdar Seif, Oğlunu iyi koru, Yahudilere karşı dikkatli ol. Çünkü Yahudiler ona düşmandırlar. Fakat Allah bu hususta onlara fırsat vermeyecektir. Elhamdülillah. Bu dediklerimi arkadaşlarına sakın söyleme. Size nasip olan üstünlüğü kıskanıp torununun başına gâileler açmayacaklarından emin değilim. Eğer onun peygamber olarak gönderilmesinden önce ölmeyeceğimi bilseydim, süvarilerim ve piyadelerimle birlikte gider, yesribi, hicret yurdu, devletime başkent yapardım. Ne olurdu, onu afet ve belalardan ben koruyaydım. Bir sene sonra onun hakkında bana haber getir dedi. Ne yazık ki Seif bin Ziyezan bir sene geçmeden öldürüldü. Bunlar meşhur tefsirlerden İbn Kesir'de, el Biday'de ve Diar Bekri, Diar Bekri Hazretlerinin şerhinde Mevcut bir malumattır İbni Kesir malumaliniz Rivayetle tefsir sahasında En önemli eserlerdendir Yani hadis-i şeriflerle Ve nakillerle rivayetlerle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin Tefsir ekolünün En önemli eserlerindendir İbni Kesir En son Seyf bin Ziyyezen e, Bir evet, sene geçmeden öldü öldü evet, demiştik Hazreti evet. Abdülmuttalip Efendimiz'e Elindeki Önemli sırları ifşa eden kitaptan, büyüklerinden, büyük zatlardan kalan, Allah'ın veli kullarından kalan Hem de peygamberlerin belki de allah Alem, Nebilerin bildirdiği malumatı içeren, ihtiva eden eserden Hz. Abdülmuttalib'e bu tepsiratı verdi, ki cihan serveri efendimizi müjdeledi Fakat onu görmeye ömrü vefa etmedi Takdiri ilahi icabı daha bir sene geçmeden bu müjdeyi verdikten sonra daha bir sene geçmeden bir suikaste kurban gitti öldürüldü. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gelişini sevinçle karşıladığından ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönül verdiğinden dolayı Hz. Peygamber'i tasdik eden zatlardan olarak yevmi kıyamette yevmi mahşerde haş olacağı muhakkak. Allah Resulü tasdik etti çünkü Efendim peygamberliğini ilan etmeden Böyle bir şeyi nasıl söylersiniz Bunu baştan konuştuk ama yine hatırlatalım O O fahri alem Sebebi icadı alem Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Adem daha suyla çamur Toprak arasındayken Peygamberdi İnsan demiyor Peygamberdi Peygamber olmak demek Şeriatıyla kendisine indirilen kitapla Muhkem emirlerle mücehez demek Ben insandım Yaratılmıştım demiyor Hazreti Peygamber Peygamberdim diyor Dolayısıyla onu görmeden Onun zuhuruna henüz erişmeden evvel Onu tasdik edenler de Allah velisi grubuna dahil olur Allah'ın en azından Velayeti âme dediğimiz Umumi velayet Allah düşmanı olmayan Din düşmanı olmayan Allah'ı ve dinini seven insanlar Zümresinden olur Bundan sonra çok güzel bir geçiş var. Onun yine kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi Hazreti Abdülmuttalib'in bir hatırası var. Dinleyelim. Peygamber Efendimizin dedesi Hazreti Abdülmuttalib'e torununun istikbali hakkında verilen diğer bir müjde de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çocuklarla oyuna dalarak Red mahallesine kadar gitmişlerdi. Orada müdlic oğullarından bir cemaat, peygamber efendimizi yanlarına çağırarak ayaklarına baktılar ve ayak izini incelediler. Yani sahneyi gözünüzde tekrar canlandırın, kıymetli dinleyicilerimizle beraber. Biz de şöyle tahayyül edelim. Hani görürüz bazen küçük çocuklarla falan haşirleşir olmuş, onlarla şakalaşan falan ihtiyar bizzat görürüz. Onlarla eğlenir, şakalaşır vesaire yapar. Gerçi bizim çocukluğumuzda bu sahneler daha çok gözüküyordu. Şimdi öyle değil maalesef. İşte onlarla haşir oluyor. Onlara işte şeker veriyor, konuşuyor, ediyor. Onlarla beraber, oyunlarıyla beraber sokakta mahalleden geçerken müddi oğullarından bir topluluk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o kadar çocuk arasından hali sababeti, çocukluk halinde bir peygamber oluşundan muhakkak o cazibeyi fark ediyorlar. Çağırıyorlar bir gel bakayım evladım sen çocuğum yavrucuğum işte falan. Ayaklarına bakıyorlar. Bizim istilahımızda bunun şeyi, ifade şekli kademi şerifine bakıyorlar. Mübarek ayaklarına bakıyorlar. O gelse de şöyle bir yüzümüzü o ayakla bassa dediğimiz ayağa. Onun ayağının bastığı yerlere biz de yüzümüzü sürsek dediğimiz ayağa bakıyorlar yani. Ve ne diyorlar? O sırada Abdülmuttalip geldi. Onunla kucaklaşıp, bu çocuk senin neslinden midir diye sordular. Yani ifade biraz burada tabi sarkmış. Abdülmuttalip onların arasında konuştukları şeyi o an fark etmiyor. Fakat torununu çok sevdiğinden hemen orada sarılıyor. Yani konuşmayı böler gibi alıyor kucaklıyor onu böyle. Hem sahipleniyor hem de yabancılarla konuşmasın diye. Evet. Hazreti Abdülmuttalip oğlumdur dedi. Mütlice oğulları onu iyi muhafaza et. Bakın lütfen dikkat edin. Çok güzel bir yer var burada. Lütfen dikkat edin. Şöyle e, radyonuzun sesini falan da ona göre ayarlayın. Biraz yaklaşın duyamıyorsanız. Bakın ne diyorlar onlar. Onu iyi muhafaza et. Çünkü biz makamı İbrahim'deki ayak izine bu çocuğunkinden daha çok benzeyen bir ayak izi görmedik dediler. Makamı İbrahim ki Hz. İbrahim aleyhisselamın ayağını basıp da izini bıraktığı yer. Biz o makam İbrahim'e baktığımızda o ayak izine bu kadar benzeyen bir ayak görmedik diyorlar. Resulullah Efendimiz'i Kademi Şerifinden benzetiyorlar Hazreti İbrahim'e. Ama muhafazat bu bu tesadüf olamaz Kademi Şerifinde. Şimdi yeni yeni alternatif tıp şeyleri çıktı. Ele bakarak bütün hastalığı, hayatını hatta hangi ırktan olduğunu tespit eden ilimler var. Ayağına bakarak ameliyat geçirip geçirmediğinden tutun da bütün eczai vücudundaki ağrazları sıkıntıları, hastalıkları tespit eden ilimler var. Hangi ırktan geldiğini tespit eden ilimler var. O zaman da muhakkak buna benzer ilimler vardı. Bakıyorlar ki, Fahri Keanet Efendimiz, aynı Hz. İbrahim'in mübarek o kademi şerifini taşa geçirdiği o ayak izine çok bariz bir şekilde benziyor. Gözden kaçmıyor. Bunu muhafaza et bu çocuğu. Bu yavrucak ayak izi bakımından Hazreti İbrahim'e çok benzemektedir daha Türkçesi böyle bir ifade kullanıyorlar evet Hz. Abdülmuttalip oğlu Ebu Talibe, bak bunlar ne söylüyorlar dinle dedi bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip yeğenini titizlikle korurdu yani biz dikkat çekmekte de demek ki fazla abartmış olmadık bu söz söylendikten sonra bu Talib'e de aynı dikkatle bak bunlar ne söylüyor? Dinle diye tembihte buyuruyor. Demek ki dinlenmesi gereken bir sözlü bu. Elhamdülillah sizler vesile olduğumuz dinlettik. Şöyle umumi bir toparlayalım. Resulullah Efendimiz'in dünyayı şereflendirmesini bu satırları okuduktan bu mevzuyla işledikten sonra inşallah ölmez sağ kalırsak önümüzdeki hafta konuya devam ederiz. Buyurun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dünyayı şereflendirmeden önce bütün alem manevi yönden müthiş bir karanlık içindeydi. İnsanlar son derece betbah bir cehalet bataklığında boğulmaktaydılar. İnsanlık şeref ve haysiyetini yitirmişti. İnsanların vahşet ve zulmünden hayvanlar bile iyice bunalmıştı. Hayat yaşanmaz hale gelmişti. Alem mahzun, varlıklar magmum, gönüller muzdaripti. Yani magmum, malum mahmum kelimesi umumlu, kederle, kederle doğmuş sıkıntılı manasına geliyor. Gamlı, evet. Zayıf ve güçsüzler gülmeyi unutmuştu. Yaşama hakkı güçlülere aitti. Mehmet Akif'in ifadesiyle sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Güçsüz mü bir insan onu kardeşleri yerti. Diyerek bu fevkalade <gülüyor> mazlum insanlar zayıf güçsüz insanların mahzuniyetine Üstad Mehmet Akif, muazzam şair Mehmet Akif ifade ederek sırtlanlara benziyor diyor. Sırtlanlar düşkünleri hemen yaralıları, belirlileri hemen pençeleriyle, dişleriyle parçalarlar. Hatta ve hatta kendi aralarından kardeşleri hem cinslerinden birisi bile böyle güçsüz bir hale gelse hemen onu parçalarlar. Kurtlar bile aç, açlık vesaire falan olduğunda kurtlar bile aynısını yaparmış ama sırtlanlar aç olmayı da beklemezler. Yırtıcılık tıynetlerinde vardır. İnsanlık öyle bir haldeydi. Zaten Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimesinde Zaheral fesadu fil berri vel behri bima kesebet ey nas ayeti kerimesiyle Sure-i Rum 41. ayette maalini siz okuyun. İnsanların kendi işledikleri yüzünden Karada ve denizde fesat zuhur etti. Artık aşikare bir fesat yani insanların gözüyle ihata ettikleri ki, ki bunlar kara ve denizdir. Her yerde zahiri bir bozgunculuk ve bozukluk vardı. Yani daha böyle farklı bir ifadeyle bozgunculuk vakayı adiyeden olmuştu. Bayağı böyle günlük hayattaki normal bir yaşam şekli haline almıştı. Zaheral fesat kelimesudur. Zahir olmuşu derken artık saklama, örtülme falan değil, normal bir hadise. Bugün şu şunun etine kan doğrandı, bugün şu mazlum ezildi, bugün yine şu yolsuzluğa şu hırsızlığa maruz kaldı, normal bir hadise. Üzüntü bile yok. Fesat artık hakim olmuş. Zahir fesat. Evet. Ulvi teşrif yaklaştıkça herkes, hatta her şey. Burada bir hani itirazcı bir cümle zuhur eder diye söylüyorum. Hani zahar el fesad kelimesinden nasıl fesadın hakim olduğu manasını çıkartıyorsunuz diye bir sual. Hani olur ha medrese görmüş olur bir kişi işte bir lügat bilgisi sahibi olur. Zahar'a ile hakeme kelimesini veya galebe kelimesini pek bağdaştıramaz gibi gelebilir. Burada bir nezaket bir incelik vardır lügatta. Fesad karanlıktır. Karanlık duygulara ve zulmete işarettir. İyilikler, hasene ve güzellikler de aydınlığa işarettir. Biz devamlı göz icabı, duyu organlarımızda daima aydınlık tarafın karanlığa galebe çaldığını görürüz. Herhangi bir ampule baktığınızda o ampul devamlı yanıp sönmekteyken, karanlığa galip olucu olarak yaratıldığından aydınlık, eğer aydınlık varsa o karanlığı görmez halde biz onu devamlı yanan, devamlı uyanan bir ışık şeklinde görürüz. el fesat demesi hiç aydınlık yoktu demek. Çünkü az bir aydınlık olsaydı fesat bu kadar zahir olmazdı. Fesat her zaman vardır. Fakat nurla, iyi amellerle, güzel insanlarla o fesat adeta gözükmez hale gelir. el fesat fevkalade nazik, ince bir, Kur'an-ı Kerim'in muazzam, insanları aciz bırakan şahane bir ifadesidir. Zahar el-Fesad'ı alıp Zahar el-Rugat'tan bakıp Fesad da oradan bakıp Fesad zahir oldu diye alırsanız Bu inceliği fark edemezsiniz Fakat bu manayla bakıldığında Zahar el-Fesad kelimesinin dahi Sadece şu iki kelimenin telkibinde dahi Kur'an-ı Kerim'in mucizül beyan olduğuna işaret vardır Arz edebildim mi Efendimiz? <gülüyor> o yüzden bunu zikretmeden geçmek istemedik Eyvallah Ulvi teşrif yaklaştıkça Herkes Hatta her şey daha bir iştiyak ve hasret içerisinde o yüce nurun imdada yetişip kendilerini karanlıktan kurtarmasını bekliyor, o ağabı hayatın kendilerine ikram ve ihsan buyurulmasını arzu ediyordu. Bütün insanlık ona teşne ve onu muntazırdı. Bunun müjde ve işaretlerini almışlar ve zaman zaman da almaktaydılar. Süleyman Çelebi, Mevlid-i Şerifinde güneşin bile Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e aşık olup onun etrafında pervaneler misali döndüğünü dile getirerek ulvi teşrifin müjdesini Hazreti Amine'nin gönül dilinden şöyle mısralara döker. Yani hep dinlediğimiz o mevitte geçen bir bahir ki buna veladet bahri, doğuş, doğum hadisesini anlatan bahir, bölüm manasında, şiir bölümü manasında söylüyoruz. Onu hemen okuyunuz. Orada bazı Hepsini okumaya vakit müsait olmadığından birkaç tane beyti sadece oraya koymuş olduk. Onu okuyunuz ondan sonra Zahar el-Fesat nerede? Hazreti Peygamber Efendimizin teşhifi ne muazzamlıkta. Onu beyan edici bir şerhte bulunmaya gayret edelim ve öyle programımızı nihayet erdirelim. Buyurun. Dedi gördüm ol Habib'in anesi. Bir acep nur kim güneş pervanesi. İndiler gökten melekler saf saf, Kabe gibi kıldılar beytim tavaf. Dediler oğlun gibi hiçbir oğul, yaradılalı cihan gelmiş değil. Bu gelen ilmi Ledün Sultanı'dır. Bu gelen Tevhidü irfan İrfan Şimdi, birçok şaire söylemişler Süleyman Çelebi'den sonra, efendim demişler sizler de mevhid yazsanız falan diye, Hatta bir rivayette Yahya Kemal'e işte Abdülhakamit şaire sormuşlar. Çoğu şu beyti göstermiş. Biz nasıl bunun üzerine söz söyleyelim? Dedi gördüm ol Habibi'nin anesi. O Allah sevgilisinin anesi dedi ki gördüm. Ne? Söze bakın. Bir acep nur kim? Güneş pervanesi. Şimdi biz pervaneyi bilmeyiz. Ateşi bilmeyiz. Ateşi ocaktaki ateş ederiz Cehennemdeki ateş zannederiz. Aşk ateşini bilmeyiz. Aydınlık veren o çerhaları, o kandilleri görmeyiz. Tabii şu an yaşadığımız yerler itibariyle o kandillerde yanan ateşe kendilerini atıp da yok olmayı göze alan pervaneleri görmeyiz. O yüzden bu beyitler bize belki pek bir şey söyleyemiyor. Fakat şimdi şu anlatıştan ve muhayyeremizdeki o ateş ve pervane ilişkisini düşündükten sonra herhalde bu beytin muazzamlığını, bu beytin muazzamlığı bir de o beytin işaret ettiği zatın ne kadar muazzam bir zat olduğunu herhalde en azından anlayamasak da bir alaka kurabiliriz. Dedi gördüğüm ol habibin anesi. Bir acep, nur, öyle bir nur gördüm ki öyle acayip, öyle dehşet. Öyle insanı hayrete düşüren bir nur gördüm ki kim? Öyle bir nur kim? Güneş pervanesi. Yazlıklarda falan bulunuyor gerçi. Şehir hayatında olmuyor da belki taşrada da olabilir. Bir ateş yakıldığında, hele bir de böyle mevsim, bahar, yaz falansa, o ateşin cazibesine, ışığına, bilgâne kalamayan yani ondan uzak duramayan o ateşin cazibesine kendisini e e kaptıran bazı mahluklar zuhur eder uçan sinek gibi kanat çırparlar çırparlar hatta bazen bu lambanın alevine lambanın ışığına bile gelir gelirler kendilerini o ateşe atarlar o cazibe öyle bir cazibedir ki etrafına döner döner döner iyice yaklaşır Artık cazibeye bilgine kalamaz da gider kendini atar ve ölür, mahvolur. Hz. Amin'e, Hz. Peygamber'in nurunu anlatırken, Ben öyle bir nur gördüm ki, öyle nurdan aydınlatan bir ateş, bir şem'a, bir siracem münir gördüm ki, O nuru şöyle anlatıyor, o öyle bir aydınlık ki, güneş pervanesi, güneş ki kainatı aydınlatmaktadır. O nura nispetle ancak o güneş o nurun pervanesi olabilir. Öyle bir nur gördüm diyor Hazreti Amine. Bu söz üzerine söz söylenmemiş. Hazreti Peygamber'in nuru üzerine. Dehşet bir söz. Dehşet bir ifade. Muazzam bir ifade. Bu ifade o muazzam olan zatı anlattığı için muazzam. Çok isabetli bir tarif olduğu için muazzam. Bir de düşünün bu tavsifi. Sahibi olan Hazreti Peygamber'in Muazzamlığını ve güzelliğini Dedi gördüm ol Habibin anesi Bir acep nur kim güneş Pervanesi Artık fesat kalır mı Hazreti Resulullah Keşif ettikten sonra Zahirel fesat ama Ve ma erselnake illa Rahmeten lil aleminde o İnna erselnake şahiden Ve mübeşşiran ve nedira O Resul Siracen müniraydı Ondan sonra artık fesat olsa da Zahir olması mümkün değil Çünkü alemlere rahmet doğdu Artık o nur Güneşin bile pervane olduğu Kendisine pervane olduğu o nur Hiçbir zaman sönmeyecek Velev ki En günahkar müminin Kalbindeki bir nur olarak Tek bir kişide kalsa bile O nur O nurun zerresi dahi Bütün alemlere kâfi gelecek o nur sahibine Salatü selamlarımızı arz ediyoruz O nurun bizde ziyade olmasını Şu anda Aşk ile muhabbetle Halisane Günahkar da olsak halisane istiyoruz Ve salli <Sessizlik> ala ve esadi Nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin Ve aleyhim Velhamdülillahi Rabbil alemin